Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün özellikle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararlardan birini, önemli bir kararı meslektaşımız Avukat Devrim Avcı ile konuşacağız. Çünkü e, kamuoyunda işte bir gün davası karar diye bilinen ama içinde e, birçok gazete basın kuruluşuyla ilgili e, başvuruları birleştiren bir karar var. E, biz e, karardaki farklılık ve önem nedeniyle de e, Evrensel Gazetesi adına bu başvuruyu yapan avukat arkadaşımız Devrim Avcı'yı davet ettik. Hoş geldiniz Devrim Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum davetiniz için, teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldiniz Aybüren Hanım, ben de buradayım <gülüyor> <gülüyor> programda. Ben, ben Aybüren Hanım hep evet. burada olduğu için Aybüren Hanım'a hoş geldiniz. Ben neden böyle dalıyorum sözü? <gülüyor> Şimdi efendim evet. e, 195 sayılı bir kanun var, basın ilan <gülüyor> kurumunu kurmuş. 1961 tarihinde Milli Birlik Komitesi zamanında kabul edilen bir kanun bu. Dilekçe baktığınızda hükümeti tutan tutmayan gazete ayrımına son vermek istediklerini ve e, ilanların tamamen hakkaniyet esasına göre gazeteler arasında dağılmasını hedeflediklerini açıklamışlar. Kanun iradesi böyle. Ve bu kanunun bir 49. maddesi var. Ve yaptırım içeriyor. Diyor ki bu kanuna Gazeteler, dergiler aykırı davranırlarsa ya da bir yönetmelik varmış yönetmeliğe aykırı davranırlarsa yine bu kanunla kurulan kurumun genel kurulunun aldığı kararlar ile e, basın e, mensuplarına e, yüklenen ödevlere aykırılık olursa ya da en önemlisi burası basın ahlak esaslarına aykırı yayın yapılırsa ee, o zaman bu kurumun yaptırım uygulama, ceza verme yetkisi var. Birden fazla e, ceza verme yetkisi var. Bugün hı hı. E, Anayasa Mahkemesi kararına konu olanı konuşacağız. Ama evrensel hakkında başka yaptırımlar da uygulanıyor. Zamanımız olursa ondan da bahsedeceğiz. Yok ki eğer bu sözüne ettiğimiz kurallara gazeteler aykırı davranırsa iki ayı geçmemek üzere e, bu gazeteye ve, ya da dergiye ilan ya da reklam verme e, kesilir diyor. Yani mali e, geliri en önemli mali gelirlerinden kaynaklarından biri kesilir. Eee gazetelerin buna Asliye Hukuk Mahkemeleri, hakimlikler nezdinde itiraz etme yetkisi var ama bu yetkinin de içeriği tartışılıyor. Şimdi 10 Mart'ta 2022 yılı bu yılın 10 Mart'ında bir karar verdi Anayasa Mahkemesi ve Azurcu böyle söylediği gibi sizin başvurunuzu kabul etti ve e, gazete hakkındaki uygulamanın basın e, hürriyetini, özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Ve bir tazminata e, mahkum ettiğini e, Bu da pilot karar niteliğinde hı hı. bir karar bu. Şimdi pilot kararı bir kenara bırakalım. E, size ne yapıldı? Gazetenize e, nasıl bir e, müeydi uygulandı? Hukuka kılıp neredeydi? Sizin şikayetiniz neydi? Anayasa Mahkemesi ne karar verdi? Buyurun efendim söz size. Bir şey söyleyeyim. Ondan sonra Devrim Hanım devam etsin lütfen. Şimdi gazetelere verilen ilanlar belli bir yayın kuruluşunun gazetenin arkasında bir sermaye grubu veya bir iktidar grubu yok ise yaşamını sürdürebilmesi için bir anlamda ifade ve basın özgürlüğünün yaşama geçebilmesi için bu ilan gelirleri çok önemli bir şey. Ve bu e, Evrensel Gazetesi de herhangi bir sermaye grubuna bağlı olmaksızın bağımsız gazetecilik yapan yayın kuruluşlarından birisi. Bu bakımdan yani buna tabii ki bir gün ve karardaki diğer kuruluşlar da önemli. Evrensel Gazetesi açısından bu yaptırım Adeta sizin ifade özgürlüğünüzü, sizin basın özgürlüğünüzü, sizin kamuoyunu bilgilendirme özgürlüğünüzü elinden, elinizden alıyorum anlamına gelen bir yaptırım bu. Ee, e, buyurun. E, tabii. Ee, tabii sadece bizim açımızdan değil, diğer tüm yayınlar açısından da e, geçerli bir husus. Bir de şu hususun altını çizeyim. Ee, Anayasa Mahkemesi bu pilot kararından önce resmi ilanların kesilmesiyle ilgili bir baş, daha önce bir ihlal kararı daha veriyor. Burada diyor ki, bu şekilde maddi bir yaptırma maruz kalma endişesi kişiler üzerinde kesintiye uğratıcı bir etki yapar. Sonuçta siz maddi kaygılarla ifade özgürlüğünüzü engelleyebilir diye kararı da var. Hani bununla beraber düşününce zaten hani sadece e, yaptırım e, şey anlamında değil hani para cezası verme, işte tazminat ödeme, tam da resmi ilan kesme e, bu da maddi yaptırım olarak değerlendiriyor. Ve en sonunda zaten bu şekilde bir pilot karar e, veriyor. Bizim e, Evrensel gazetecinin mesela bu... E, habere bu karara konu haberlerden bir tanesi. Dört e, tane üniversitenin e, toplaşık bir araştırma yapıyor. Üstelik 80 sayfa bir araştırma. E, bu araştırma raporunu biz sunduğumuz halde biz bunun haberini yaptınız. E, işte ahlaka aykırı haber yaptınız diye ilan kesildi. E, Ragıp Zarakola'nın e, bir köşe yazısından kaynaklı. Ee, yine ahlaka aykırı yayın yaptınız vesaire gibi e, gerekçelerle e, kesildi e, resmi ilan. Yine Ceren Sözeri'nin bir e, köşe yazısı, İhsan Çaralan'ın köşe yazısı. Bunlar hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadı. Herhangi bir hazminat davası açılmadı ama basın ilan kurumu üstelik ve resen harekete geçiyor. Yani kendiliğinden bir savcı gibi davranıyor, kendiliğinden bir başvurucu gibi davranıyor. Ona siz savunma yapıyorsunuz ve yine kendisi karar veriyor. Yani bu sürecin e, yardımlama mekanizmasının hepsi kendi yürüten bir uygulaması var aslında. En sonunda da e, Sayın Bahri Bey dediği gibi e, askı Hukuk Mahkemesi'ne itiraz ediyorsunuz ve bu itirazda kesin. Anayasa Mahkemesi kararında zaten bu tüketilen itiraz sürecini de eleştiriyor. Bu önemli bir husus. Bir ve en önemlisi de daha önceki kararında bahsetmeyen müdahalenin kanuniliğini tartışıyor. Yani siz bir idari kurumsunuz ama yapılan haberle ilgili bir yönetmelikte belirlenen ve bugün ne olduğu yazılsa dahi yarın değişebilen bir haberin işte ahlak ilkesine uygun olmadığı işte sonuç nasıl atılmış gibi devrim adım, ee... siz, devrim adım siz bu diyorsunuz ya işte ha. bu biraz evvel saydığınız haberlerden dolayı ahlak ilkesine ha. aykırı e, yayın ha. yaptınız diye bu cezaevi ben de san, sanıyorum evet. ki sanki porno yayın yaptınız da onun için ahlaka aykırı bu yaptırımı <gülüyor> uyguluyorlar yani hakikaten böyle bir, böyle bir anlaşılabilecek bir şey yani ya, tabii aynen öyle, aynen öyle. Üstelik mesela basın ilan kurumunun öyle bir yetkileri var ki bu düzenlemediği yönetmelikte. İşte bunun için ahlaka aykırı kılıyor, işte haberin başlığını siz çok yanıltıcı yaptığınız diyor. Ondan sonra terörle mücadele ediyor, milli biriyelik beraberliğe aykırılık gibi tamamen mahkemenin kararında belirttiği gibi idarenin <gülüyor> o anki siyasi pozisyonuna göre değişebilecek. Ve şekillenebilecek düzenlemeleri hakkında karar verme yetkisi veriyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin bu kararda verdiği en temel e, noktalardan bir tanesi idareye böyle bir yetki tanınması. Hani burada kanunilik ilkesini zaten e, aykırı buluyor ve buna karşın bir pilot karar vererek meclise gönderiyor. E, en önemli noktalardan bir tanesi bu bu kararla ilgili. Evet şimdi e, basın ilan kurumunun genel kurulunun 129 sayılı bir kararı var. Bu Hı. karara göre e, gazetecilik kişisel amaçla yapılamaz. Kamu yararına aykırı haber yayınlanamaz, Böyle haberler kullanılamaz. Gerçek dışı haber yapılamaz. E, doğruluğu araştırılmalıdır. Basın ahlak esaslarına uyulmalıdır. Şimdi bütün mesele bu basın ahlak esasları nedir? Bunun kanunda çerçevesinin belirli biçimde, anlaşılabilir biçimde yani insanların davranışlarını yönlendirebileceği, kontrol edebileceği, tanzim edeceği bir şekilde içeriğe sahip olması. Yani bu içeriğin ve bu sınırlamanın bir kanunla belirlenmesi gerekiyor. Siz de söylediniz, bunlarda evet. bir belirsizlik var, ileride buradan geldi. Baktığımız zaman ne, neymiş bu e, esaslar dediğimiz zaman? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin niteliklerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı e, yayın yapılması yasak, masumiyet karinesi korunmalı, insanların suçlu ilan edilmemesi gerekiyor, suça tahrik, teşvik, şiddet, terör özendirme, küçükleri, gençleri koruma, ahlaka aykırı yayın yapma, hakaret etmemek, kişilik haklarını koruma, gerçeği saptırmama. Şimdi bunlar aslında ortalama zeka seviyesine sahip, demokratik bir devlet düzeninde, toplum düzeninde yaşayan herkesin öngörebileceği kurallar. Ama bunlar ucu bucağı belirsiz ve nasıl uygulanacağının ancak demok demokratik kültür içinde gerçeğe, ete kemiğe kurallar. kurallar. Bunları dayalı olarak bu sınırları belli olmayan Kurallara bağlı olarak basın ilan kurumuna ceza verme yetkisi tanınmış ve bu ceza vermenin çok da geniş bir alanı var. Yani dilerse bir gün Hı -hı. vermeyebilir, dilerse iki aya kadar reklam vermeyebilir. Bu bir ayla bir gün ve iki ay arasındaki ceza verme sınırını nasıl belirliyor? Anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesi kararı burada da bir belirsizlik, öngörülemezlik. Evet. E, kesin olmama durumunu saptamış. Çünkü sanırım Evrensel Gazetesi en ağır e, yaptırıma e, uğratılan gazete bu dört gazete içinde. Burada Cumhuriyet Gazetesi var, Sözcü var, Bir Gün var ve Evrensel var bu kararda. Birleştirilmiş dosyalar var bu kararda ve e, en fazla e, reklam yasağı size verilmiş mi? 45 gün yanılmıyorsam. 45 gün var gıp Zorakolu'nun köşe yazısı ile ilgili. Evet ama var. en az tazminat da size e, hükmedilmiş. Yani baktığımda diğer gazeteleri 13.500 lira e, ta, e, tazminat e, verdirilmişken Evrensel Gazetesi'ne en çok cezayı aldığı halde en az tazminat 10.000 lira. Buna da çok ee, şaşırdım ben çok benim hukuk e, aritmatiği e, bilincime mantığıma uymadı niye böyle bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani, o konuda hani e, bir şey diyemem daha ziyade hani böyle bir ihlal kararının çıkmış olması bizim açımızdan önemli kaldı ki zaten bunun en ağır yaptırımı şu an e, hani bu ilan kesme cezası değil tamamen iptal etti artık yani hani biz artık resmi ilan alamıyoruz. O da ayrı bir e, başvuru konusu. Yine e, onunla da ilgili süreç başladı şu an. Biz itiraz dilekçemizi verdik. E, ama Anayasa Mahkemesi'nin hani neye dair böyle bir karar verdiğini e, doğrusu bilmiyoruz. Yani <gülüyor> Ben burada özür dilerim. Ben burada acaba tiraja göre mi böyle bir şey verdiler yani böyle düşünüyorum bir de yani bu süreyle ilgili konu da çok ilginç ama arkasında tamamıyla bu şeyin ilanların kesilmesi ve saklanması da bana göre anayasa mahkemesine hodri meydan der gibi bir e, işlem, idari işlem. Ha, siz böyle bir karar mı verdiniz? Bakın ben ne yapıyorum diyor. Yani anayasa mahkemesine e, şey yapıyor e, res çekiyor bir anlamda bu, bu bu işlem. Ben bunu böyle algılıyorum. Tabii. Ben aynen Peki, de öyle. Peki bununla ilgili yeni başvuru yaptınız mı Devrim Hanım? Ya şimdi bunların süreçleri gerçekten e, çok ilginç. Mesela şimdi ilk itiraz şöyle oluyor. Genel e, müdürlük kararı veriyor. E, ondan sonra siz itirazınızı karar veren e, kuruma tekrar yapıyorsunuz. E, daha sonra karar veren kurum aynı kararını yeniden inceliyor. E, sonra yönetim kuruluna itiraz ediyorsunuz. Ee, ve ondan sonra da şey, e, yönetim kurulundan sonra da dava açma süreci oluyor. Yani aynı kurum içinde tekrar tekrar bir başvuru yapıyorsunuz. Bu süreci ama başlattınız bu, yani. Evet, ilk itirazımızı verdik. Ee, evet. Ama burada da çok ilginç e, farklı düzenlemeler var. Yani bunun da anayasa, eğer red kararı aldık her başvuruda, bu hususta tabii ki anayasa mahkemesinin önüne gidecek. Ee, mesela şey şöyle bir düzenleme var. Tek tek bayilerden okullar tarafından alınması gerekiyor Mesela diyor abone olabilir, toplu yapılabilir. Ama bu istisna durumdur diyor. Şimdi hem öyle karar verip, yani düzenlemede de öyle karar verip ama uygulamada e, işte bir kişinin gerçekten iki tane gazete almasını bir sendikanın, bir siyasi partinin e, gazeteye abone olmasını belediyelerin gazeteye abone olmasını bunlar diyor sürekli alıyorlar diyor ve bunu da istisnai hüküm kapsamında değil niye tek tek almıyorlar diye ihlal kararı olarak sayıyor. Yani <gülüyor> şimdi ona rağmen de mesela 10 tane bayi denetliyor kararımda onların isimini yazıyor ama Evrensel Gazetesi e, Türkiye'de 1083 bayide 1 ya da 7 arasında satılıyor. Biz bunun rakamlarını da çıkartıp verdik bizzat kuruma yani. Hani günlük satışı 5.670 4.400 arası değişiyor. Ama tüm Türkiye'de işte 1 ile 7 kişi arasında satılıyor. Ama siz bunu incelemiyorsunuz. İstisnai, istisnai düzenlemeyi genel kural gibi kabul edip İptal kararı verdi. Yani Evrensel Gazetesi'yle ilgili olan kararda. Bakalım ne karar verecek? Yani e, çok bir olumlu karar vereceğini düşünmüyoruz doğrusu ama e, artık basın ilan kurumu gerçekten e, muhalif gazetelerin üzerinde e, demokrasinin kılıcı gibi dediğiniz gibi yani ne anayasa mahkemesi kararını tanıyor ne e, basın ilan kurumu kuruluşundaki ilkeye uygun hareket ediyor. Özellikle bu son 7-8 yıldır bir basın düzenleyici kurum yani siyasi iktidarın basın düzenleyici mekanizması olarak ele alıyor. Yani gazetecilerin kartlarını dağıtma, maddi yükümlülüklerini, işte koruma kapsamında olmasına rağmen ayrım yapması gibi uygulamalar gerçekten Benden yana gazeteciye böyle davranırım ama bana muhalifsem böyle davranırım uygulaması adeta ayıka çıkardı yani şu son uygulamalarla. Yani basın ilan kurumu şimdi iktidarın bir terbiye sopası gibi çalışıyor. Aynen, evet. aynen. Evet, aynen öyle çünkü zaten e, kendi yandaş gazetelerine verdiği e, rakam e, 141 milyon gibi bir rakam ilanlardan. Yani biz zaten alamıyoruz. Bir gün ve diğerlerinde ne kadar aldığını bilemiyorum ama bunların yanında yani çok az bir şans olduğunu eminim. Peki Evrensel Gazetesi'nin şu anda yayınını sürdürürken evet. duyabiliyor musunuz? Evet şimdi duyuyorum. <gülüyor> evet Evrensel Gazetesi'nin yayınını sürdürürken bu ilan da kesilmesi nedeniyle. Mali sorunlarını nasıl çözebiliyor? Yani bunu şunun için soruyorum, işte bağımsız yayın, bağımsız gazetecilik yapan kurumların kurumların hakikaten bu kararla ne kadar zor duruma düşebileceklerini de göstermek açısından bu soruyu onun için sordum zaten. Tabii yani şöyle yani Evrensel Tabiçesi 27 yıldır e, yayın hayatında ve bir e, 2011 yılında zaten resmi ilan almaya başlayan bir gazeteyiz. Yani tüm yayın hayatımız boyunca e, almıyoruz. Ancak bu günümüz koşullarında gerçekten e, bir basın yayını devam ettirmek, özellikle yazılı basını devam ettirmek gerçekten çok zor. Biz bunu dayanışma ile ev gazeteye abonelik üzerinden, e, yine arkadaşımıza gazeteyi e, tanıtarak, yanımızda bulunduğumuz komşumuzda gazetenin satışını sağlayarak bir dayanışma üzerinden aşmaya çalışıyoruz. Çalışanların büyük bir fedakarlığı söz konusu. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ama yani sadece dediğim gibi 27 yılın 18 yılında resmi ilan almış durumdayız. Ama biz hiç almadan çıkamayalım anlamında söylemiyoruz bunu. Bu çiste standartın gerçekten siyasi. İktidarın kutuplaştırmayı her alanda yaydığı gibi basının hayatında da bunu normal hale getirmesine asıl bizim karşı çıktığımız bir uygulama olarak el almak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani e, sen Türk günü gazetesine veriyorsan evvelse e de aynı muameleyi yapmalısın gibi el almak lazım. Eşitlik ilkesi gereği her şeyden önce bunu yapması gerekiyor bir devletin diye düşünüyorum. Hayır, evet, yani. Kurumu da eşitliği sağlamak için kurulmuş. Gerekçeye baktığınızda eğer bir devlet desteği varsa, da topladan paralar eşit şekilde dağıtılacaksa bu eşitliğin kriterleri tiraj mıdır? Hani bunlar ayrı tartışmaları ama sonuç olarak e, asıl işlevine aykırı e, işlem yapan bir kurum ve uygulaması ile karşılayız. Şimdi Anayasa Mahkemesi programına göre dönersek Anayasa Mahkemesi aslında Neyi söyledi? Bu cezanın dayanağı kanun değil dedi. Genel kurul kararı, evet. bu, bu genel kurul kararındaki basın ahlak kurallarının da sınırları net olarak belirlenmemiş. E, çok muğlak, belirsiz, evet. e, duraksamaya yol açıyor. Ve siz de zaten şikayetinizde basın ilan kurumunun hükümetin kontrol altında olduğuna ve objektif olamayacağına dikkat çekmiştiniz. İşlevini yerine getiremediğine. Anayasa Mahkemesi... Aslında buna karar vermiş ve sizin de az önce söylediğiniz gibi daha önceki başvurularımda da zaten kanundan kaynaklanan bir yapısal sorun olduğuna dikkat çekmiş. Bunu irdelemiş Aynen. ama bunu zamana bırakmış. Yani aslında yasa uydunun dikkatini çekmiş önceki kararlarında ama bakmış ki bu yapısal sorun hı hı. değişmiyor. Bakın örnekler vermiş siz de biliyorsunuz 2018'de 39 gün, 2019'da 143 gün. 2020'de 572 gün ilan ve reklam kesme cezası verilmiş ve 2021'i bilmiyoruz. 2022'yi bilmiyoruz. Belki siz biliyorsunuzdur söylemek istersiniz. Dolayısıyla giderek artan bir ilan ve reklam kesme cezası verme MRC'yi haline gelmiş basın ilan kurumu. E, e, pilot pararda da diyor ki yani ben buna dikkat çektim ama siz gereğini yapmadınız. Ben bunun kanundan kaynaklandığını öngörülemezdim bir durum olduğunu görüyorum ve o yüzden diyorum ki bundan sonra altı, bir yıl için bu kanundan kaynaklanan uygulamalarla ilgili başvurularda karar vermeyeceğim ve gereğini yapın eğer gereğini yapmazsanız beklettiğim bütün e, başvurular hakkında yeniden birleştirip bir karar vereceğim. Zaten sizinkini de birleştirip vermişti aslında. Bir süre fiilen beklemişti anayasa. Evet hı hı. Ee, dediğiniz gibi Hı -hı. size reklam kesme cezası verilmişken şimdi tümüyle hiç vermeme süreli değil, sürekli olarak e, vermeme e, cezası uygulanıyor. Bu noktada neler söylemek Sen yani, Pilot kararın size bir yararı olacak mı ya da diğer başvurularınız da var mı bekleyen? Ee, var, ha -ha, evet. Bir tane e, Asya Hukuk Mahkemesi'nde bir itirazımız var. Bir tane de Anayasa Mahkemesi'nin önünde itirazımız var. Hani başvurumuz söz konusu bekleyenler yani alakasında. Aynur Hanım bir de yani, sesinizi şey söylediğiniz e, geliyor mu acaba sesim? Yok hayır. Aynur Hanım. Evet geliyor var Ben şimdi duydum. Ben. Bir de dediniz ki yani bu işte e, eşitliği sağlamak için. Aslında bu eşitliği sağlamanın arkasındaki temel amaç da. Basın özgürlüğünün hayata geçebilmesi için bu alanı genişletebilmek için konulmuş bir kural bu temeli temeli bu. O bakımdan e, verilen bu ceza özünde de basın özgürlüğünü engelleyen siyasi iktidarın muhalif olan e, e, basını susturmaya yönelik e, bir karar e, ve Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına karşı hemen ardından da e, ilanların hemen e, tamamının kesilmesi kararı e, çok ciddi bir e, tehdit olarak görünüyor diye düşünüyorum. Anayasa 29. maddeye de çok açık aykırı. Çünkü süreli yayınların çıkarılması evet, yayın çok şartı, ağır bir yaptırım gerçekten. Evet, mali kaynaklar ve gazetecilik mesleğiyle ilgili esaslar kanunla düzenlenir diyor 29. madde ve bu söz konusu kanunun da haber, düşünce kanaatlerin serbestçe yayılmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar içeremeyeceğini Araç olanaklardan bütün basının esit, eşitlik kuralına göre yararlanacağını anayasa belirliyor. Anayasa mahkemesi zaten tam da buna dayanarak e, uygulamanın hukuka aykırı olduğunu söylüyor. E, kendilerini bir yıllık süre içinde e, uygulamalarını ve kanunu idare ve yasama meclisi e, düzelteceklerine tam tersi tamamen e, kesme cezası veriliyor. Bu tabii demokratik bir toplumda kabul edilemez. Ee, evrenselin işi zor. Neler söylemek isterseniz son söz olarak söylemizde de daralıyor. Değerim hanım. <gülüyor> Aynen Artım. öyle. Ya sıkıntı biraz da şu. E, duyabiliyor musunuz beni? Şimdi duyuyoruz. duyuyoruz. Hani, sesim geliyor hani, mu? Duyuyoruz. Geliyor. Ha, tamam. ya mesela sıkıntı biraz şu. Erişim engellemeyle ilgili de e, hani bunun da ifade özgürlüğünün erişim engelleme kararları ile ilgili de Anayesta Mahkemesi bildiğiniz gibi bir pilot karar verdi. Bununla ilgili de e, meclise e, gönderdi. Tıpkı bu karar gibi. E, ancak meclisin de e, hani nasıl bir kanun düzenleyebili, düzenleyici, hani daha ağır yaptırımlar içeren bir kanun olarak da karşımıza e, çıkabildi yani. Şimdi tabii ki evet böyle bir tespit önemli, böyle bir karar önemli. Ama şimdi bu karar karşısında hazırlanacak kanun metninin de içeriği son derece önemli. Yani bu kanunun da elbette basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü yönünde olması gerekir diye düşünüyoruz. Biz tabii ki öyle bir beklenti içerisindeyiz herkes gibi. Mahkemesi de bu pilot kararı verirken şunu söylüyor açıkça, basın ilan kurumunu, kuran kanunun 49. maddesinin yeniden düzenlemelisiniz. Ceza hı hı. verme kriterleri belli olmalı, diller ve cezalar netleş, net olarak tanımlanmalı ve en önemlisi de deminden beri söz ettiğimiz gibi basın ahlak kuralları denen şeyin sınırlarının niteliğini, içeriğini, kanunla temel ilkelerini belirleyici bir düzenleme olmalı. Yani belli bir ölçüt, belli bir eşit getirilmeli. Herkes bunu önceden bilebilmeli. Ee, kanunla belirlenmiş sınırlara göre e, genel kurullar e, yeni kuralları belirlemeli. Ve en önemlisi de Asya Hukuk Mahkemeleri bu denetimi nasıl yapacak? Çünkü yargıtayın değişik kararları var biliyorsunuz. Bir kısmı diyor ki sadece e, basın ahlak kurallarına aykırılık saptanmış mı, saptanmamış mı? Saptanmışsa o zaman otomatikman e, reklam ve ilan cezası kesilir. Bir kısmı diyor ki hayır olur mu e, bu basın ilan kurumunun yaptığı değerlendirmeyi hakim denetler. Yani gerçekten bu haber basın özgürlüğüne aykırı mı, kişilik haklarını ihlal etmiş mi etmemiş mi diye. Yargıtay 4. E, dairesinin iki tane farklı kararı var. Uygulamada birlik yok. Zaten Anayasa Mahkemesi de hem kanuna hem uygulamaya bakarak bu süreklilik arz eden yapısal sorunu saptamıştı. Şimdi biz bunları beklerken dediğiniz gibi daha beter bir yasal düzenleme ile de karşı karşıya kalabiliriz. Sanırım burada basınlar da görev düşüyor. Yani basın ahlak kuralları nedir, nasıl e, olmalıdır, hangi nitelikte olmalıdır bir taraftan bu tartışmanın da demokratik toplumda sürdürülmesi, canlandırılması gerekiyor. E, yasa değişikliği daha beter Peki. olabilir dediniz de Aynan Hanım aklıma e, bu itirazın e, merci olan mahkemenin asfı hukuk değil de suç ceza hakimlikleri olduğuna karar verilmiş. Şey, yasal düzenleme suç ceza diye düzenleme <gülüyor> yaparlarmış mesela. Hem <gülüyor> yapabilirler. Şaşılacak bir şey. <gülüyor> evet. Peki o zaman e, süremiz... Anayasa yani, Mahkemesi'ne ne bir sıkma şubu geldik demek olur. <gülüyor> Süremiz doldu galiba. Evet. Devrim Hanım'a teşekkür edelim. Ama programımızda kalır ve devam ederse, ikinci bölümde sanıyorum Diyarbakır Baro Başkanımız da katıldılar, geldiler. İkinci bölümde birlikte, dördümüz birlikte, birlikte konuşup sohbet edelim derim. Bir müzik arası veriyoruz Aynur Hanım. Tamam mıdır? Tamamdır. Peki. Peki. Peki bir müzik arasından sonra e, ikinci bölümde Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Nait Eren'le ve Devrim Hanım'la Aynur Hanım'la programa devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programının ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bugün e, konuklarımızdan bir diğeri Diyarbakır Barosu Başkanı Sayın Nait Eren. Ee, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. İyi diliyorum. İyi Hoş geldiniz. Yine adil yıl hayırlı olsun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum hepimize. Evet. Bugün aslında tarihçi dosyasında da bir ara duruşma vardı. Değil mi? Ee, evet. Konan. Ama o da iptal oldu ya da yapılıyordur. Doğru. Bilmiyorum bir haberiniz var mı? Ne oldu? Çok Yapıldı iptal mı? Edildi, o da iptal edildi. Yani e, malum dinlenecek kanıktan enceli bir durumdan dolayı iptal edilir. Canlıka evet. ölmüş değil mi? Evet. Başkanımız. evet, evet, evet. evet. evet. E, Elimde 16 Ağustos 2022 günü evrensel gazetesi var. Pek çok diğer gazetede de yer alan e, ilginç güzel bir haberdi. E, Başkanı olduğumuz Diyarbakır Barosu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bir başvuruda bulunmuş ve e, e, insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda e, bildirimde bir rapor hazırlamış. E, ben şimdi e, sizden kısaca Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi hakkında da bilgi verebilirsiniz ama başvurumuzun içeriğini anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü kısaca söylemek gerekirse Avrupa Konseyi'nin organları var. Bir tanesi danışma organı, parlamenterler meclisi. Bir tanesi de karar alma organı, bakanlar komitesi. E, bu evet. bakanlar komitesi ne yapıyor aslında? Avrupa kamu hukukunu koruyor. Temel değerleri koruyor. ve Bir anlamda da aslında icra organı çünkü insan hakları mahkemesinin verdiği ihlal kararlarının yerine getirilip getirilmediğini de denetliyor. Ve bu denetimi yaparken de sözlü söz konuşmalarından, meslek odalarından da aslında bilgi alması gerekiyor. Ama tüzüğünde bununla ilgili olanak var mıydı? Siz nasıl bir rapor verdiniz? Neyi değiştirdiniz? Bir efendim, söz sizin. Teşekkür ederim Aynur Hanım öncelikle bu fırsatı sunduğunuz için ben sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle malum biliyorsunuz Türkiye'de son yıllarda en çok gündem hukuk gündemini işgal eden şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların Türkiye'de hem bireysel anlamda uygulanmaması aynı zamanda genel önlemler konusunda da iyileştirmelerin yapılmaması bu önemli bir sorun alanı. Nihayetinde hepimiz hukukçular e, çok iyi biliyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmeye aykırıktan dolayı ihlal kararları veriyor ve amaçla üye ülkelerin sözleşmeye uygun bir hukuk sistemi, sözleşmeye uygun bir e, uygulama alanı yaratmak aslında sözleşmeyi her ülkede e, imzacı ülkeler açısından uygulanabilir, kılmak asıl hedef. Şimdi Türkiye'de özellikle Kavala ve Demirtaş davalarından sonra bu konu çok da gündeme gelmeye başladı. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların ilgili ülke tarafından uygulanmaması durumunda sizin de bahsettiğiniz gibi devreye giren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Tabi Bakanlar Komitesi'nin de hukukun üstünü genel müdürlüğü dediğimiz aslında insan hakları daire başkanlığı gibi düşünelim. Bizim Türkiye'deki bakanlık nezdindeki bu süreci takip eden birim gibi düşünelim. Bu mak mak konseyin kararlar icra bölümü dediğimiz bölüm. E, ihlal kararının ilgili ülkede uygulanıp uygulanmadığı konusunda sadece e, ilgili ülkeden e, yaptığı yazışmalarla aldığı bilgilerle süreci yönetiyor. Tabii ki davanın aynı zamanda tarafları yani hak ihlaline maruz kalan kişi ya da onunki temsilcileri bu konuda komiteyi bakanlar komitesini kararların icra bölümünü harekete geçirebiliyordu. Şimdi 2006 yılından itibaren bu yetki aynı zamanda yani söz konusu kararların icrası sürecine etkin bir katılım konusunda Sivil toplum örgütlerine de bu hak tanındı. Yani biraz da devlet işi organizasyonlar dediğimiz gönlük temelinde çalışan sivil toplum örgütleri de yazılı bildirimde bulunabiliyorduk komiteye. Ee, ama bizim gibi barolara bu konuda e, işte Avrupa Konseyi e, Bakanlar Komitesinin değiş son değişikliği yaptı Haziran ayında değişikliği yaptı. 92 maddesi dediğimiz e, bu anlamda bildirim. E, hakkı, yazılı bildirim hakkı barolara tanınmıyordu. Biz geçen yıl, ki bizim 2021 yılının 10 aralığında tam da insan hakları haftasında biz Diyarbakır Barosu olarak Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaygın ihlal konu başlıklarında yani e, düşünce ve ifade hürriyeti, ihlaline ilişkin kararları, özellikle ağırlaştırmış meybet hapis konusundaki işkence ve kötü muamele yönelik kararlarını, yine KK ilaçlarına ilişkin, bunlar tamamen de grup kararlar biliyorsunuz. Ve yine Biden meçhul ve zorla kaybettirmelerle ilgili kararlar konusunda beş ana başlıkta bir başvuru yaptık. Tabii biz bu başvuru yaptığımız zaman, bu riski biliyorduk. Hatta o dönemde danıştığımız, görüştüğümüz bu konuda yıllarca çalışmış meslektaşlarımızdan da böyle bir e, başvuru yapmak konusunda fikirlerine başvurduk. Ancak konseyin, e, daha doğrusu bakanlar komitesinin bu başvuruları e, 92 2 kapsamda, e, yani bizlerin sivil toplum örgütü olarak kabul edilmediği için başvuruları karara ba bağlamayacağı konusunda bir endişe vardı. Biz de o endişeyi taşıyorduk ama... Bakanlar Komite'si bu başvurularımızı aldı. Bize geri dönüş de yaptı. Yakın yani Haziran ayından önceki bir süreçte, yanılmıyorsam Mayıs ayında, ben yine Türkiye'deki bir heyetten konsey ziyaretinde bulunmuştuk. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye'deki bir kısım barolarla. Karalan'ın icrası bölümündeki yetkili, evet Diyarbakır Barosu'nun yapmış olduğu bu beş başvuruya istinaden baroların bu konuda yetkili olup olmayacağı baroların başvuruların dikkate alınıp alınmayacağı ya da denetim sürecinde hazırlanmış oldukları raporun konsey tarafından dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bir fikir ayrılığının oluştuğunu ve yakın zamandaki komite toplantısında bunun gündeme geleceğini bize iletmiştiler. Tabi haziran ayında yapılan toplantıda bizlere alınan yeni karar iletildi. Konsey bu başvurularımıza istinaden 9.2'deki iş tücükteki maddeyi değiştirip barolara, hukuk örgütlerine, hukuk derneklerine de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ilgili ülkede uygulanıp uygulanmadığı sürecine etkin katılımı konusunda yazılı başvuru hakkını tanıdı. Bu bizler açısından sevindiriciydi. Tabii bu e, kamuoyunda şöyle bir yankı uyandırdı. Adeta sağ, sadece Türkiye için değil, Konsey biliyorsunuz üye 46 ülke Rusya'dan sonra üye 46 ülkenin bütün barolarına, hukuk örgütlerine derneklerine bu hakkın tanınmış olması bizler açısından seviniriciydi tabii. E, şunu sormak istiyorum Sayın Başkan, e, hemen e, raporunuzun işleme alınmamasının nedeni baroların kamu kurumu olarak kabul edilmesi. Çünkü barolar e, Türkiye'de en azından kanunla anayasada düzenleniyor, kanunla kurulması gereken meslek örgütleri e, ama bir sivil toplum örgütü gibi de çalışabilir işlevi var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çünkü sadece baroların değil, diğer e, me, e, avukatlık e, meslek örgütlerinin de sanırım bildirimini aynı şekilde dikkate alacak. Bir bunu sormak istedim ki e, bu beş ana başlıkta ve grup kararlar hakkındaki hem düşüncelerinizi, hem gözlemlerinizi, hem de önerilerinizi sunmuşsunuz. Raporunuzun içeriği hakkında da bilgi vermenizi isterim dinleyicilerimize. Çünkü raporunuzun içeriği etkili olmasaydı göz ardı edilebilirdi. Sadece evet. Barın'un niteliğiyle sınırlı bir şekli değerlendirme yapıp raporunuz yokmuş gibi davranılabilirdi. Demek ki çok güzel çok etkili bir rapor hazırladınız ki bu tür raporların gelmesinin ne kadar önemli işlevli olduğunu fark ettiler. Ne söylemek istersiniz? Evet öncelikle ilk sorunuz tabii Türkiye'de hep yıllardır tartışılan bir konu. Hatta hatırlarsanız Barın Çoklu baro sistemi döneminde yapılan değişiklikte de aslında Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesinde baroların insan haklarını savunma ve koruma yükümlülüğü, daha doğrusu sorumluluğu konusunda iktidarın bir değişikliğe gitme gibi niyeti vardı. Ama oluşan kamuoyu baskısıyla bundan vazgeçtiler. Çoklu baro düzenlemesini sadece getirdiler. Evet, Türkiye'de barolara bizim yapmış olduğumuz başvuruda biz bunu çok detaylı bir şekilde işledik. Türkiye'deki mevcut yasal avukatlık kanununun barolara insan haklarını koruma, olma, aynı zamanda baro yönetim kurullarına da insan hakları bu kavramların iş, işlerdeki kazandırma yönünde barolara yüklediği bir sorumluluk var dedik. Bizi salt bir meslek örgütü olarak göremezsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de baroların ee, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrası konusunda evet bireysel e, önlemler açısından biliyorsunuz kararların bir bireysel etkisi var. Bir de genel önlemler açısından etkisi var. Bireysel dediğimiz şey hakkında ihlal kararı verilen kişinin kendisi ya da vekil ara e, vasıtasıyla tasminat ya da e, eski hale dönme konusunda yeniden yargılama e, bakımından e, süreci takip edebileceğini söyledik. Ama genel anlamda yani genel tedbirler, önlemler konusunda bir hukuk örgütünün ki insan hakları savunma ve koruma yükümlü olan bir baro'nun bu süreci en iyi e, gözlemleyebileceğini İktidarın salt hazırlamış olduğu raporlar ya da Adalet Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu raporlarla komiteye kararların genel uygulamasına yönelik yaygın hak iddialarının önüne geçecek düzenleme konusunda tek başına raporunun gerçekçi olamayacağını, objektif olamayacağını biz raporlarımıza işledik. Bu anlamda barolara bu hakkın tanınması, hukuk örgütlerinin bu hakka sahip olması uygulamada hem de yasal mevzuat değişikliklerine çok faydalı olacağını dile getirip gerçekten de objektif olacağını dile getirdik. Bu anlamda barolara bu hakkın e, tanınması konusundaki e, Türkiye'deki baroların sahip olduğu e, insan hakları koruma ve savunma yükümlü açısından e, doğru bir değerlendirme olarak kendileri tarafından da algılandı. E, ikinci konuya geldiğimizde bireysel başvurularımızın konusu neydi? Tamamı grup kararlar. Örneğin e, Pişkin Türkiye kararı yani KHK'lerden iğraç Türkiye'de biliyorsunuz. Darbe girişiminden sonra Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerle masumiyet kararnamesine aykırı bir şekilde masumiyet kararnamesine aykırı bir şekilde kamu da ciddi ihraçlar oldu ve bu konuda pişkin Türkiye kararı vardı. Biz bu kararla hala Türkiye'de yaygın şekilde genel anlamda bu hak ilerlerinin önüne geçilemediğini ve bu anlamda örnekleriyle... ile Konsey önüne komite önüne bir başvuru hazırladık. Diğer başvurumuz yine Türkiye'de en çok tartışılan konu başlıklarından biri barışçı gösteri hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin ilerlere ilişkin e, işi kırık dava grubuydu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de maalesef e, örgüt üyeliği e, ya da e, bugünkü işte Türk Ceza Kanunu'nun 226-314. maddelerinde Hortma İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaygın e, Türkiye aleyhine verdiği iler kararları var. Yani belirlenebilir ve öngörülebilir örgüt tanımı yok. Ve siz örgüt üyesi olmadığınız halde örgüt adına suç işlemiş e, olduğunuz iddiasıyla örgüt üyesi olarak e, mahkum ediliyorsunuz. Bu konuda yaygın bir e, Türkiye'de maalesef hala yasal mevzuatın uygun duruma, ilal kararındaki niteliğe dönüşmediğini, yasal mevzuatın değiştirilmediğini, hatta yakın zamanda Anayasa Mahkemesi de bildiğiniz üzere bu konuda bir karar verdi ve bir yıllık bir süre öngörmüştü bu konudaki bir yasal mevzuat ne ilişkin. Anlaşılan hala bu değişiklik yapılmadığı için yüze yakın başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından da yeniden inceleme anlayacağını biliyoruz. Bir diğer konu başlığı yine Türkiye'de akşam dava grubu dediğimiz düşünce ve ifade hürriyetini ilanına ilişkin konu başlığıydı. E, bu konuda da yine Türkiye'de maalesef hala çok e, attığınız bir tweetten dolayı ya da Türkiye'deki yasal mevzuatların hala e, bu anlamda düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki e, yasal mevzuatın e, ilan kararları ışığında e, değiştirilmediğini, pratik uygulamanın da aynı şekilde devam ettiğini dile getirdik. Bir diğer önemli konu da biliyorsunuz e, Türkiye'de işte Öcalan, e, Kaytan, Kurban e, e, başvurularıydı. Bu da Türkiye'de hala e, anayasal suçlarla ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hala yürürlükte olduğunu bunu da umut hakkına işkence ve kötü muamele niteliğinde olduğu için umut hakkına aykırı bir e, durum olduğunu ve Türkiye'de yasal mevzuatın yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hala diye mevzuatımızda, ceza kanunumuzda, infaz rejimimizde bu ceza ceza yöntemini devam ettiğini dile getirdik. Bütün bu konu başlıklarında Türkiye'de bir bar olarak, bir hukuk örgütü olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki İlhal durumlarının bireysel ve genel anlamda alınacak önlemler ve yasal mevzuatlarla düzeltilmesi konusunda Başvurular yapmıştık ve bu başvurularımız şunu da belirtmem gerekiyor. Daha önceki başvurumuz yani 2021 yılının Aralık ayında yaptığımız başvurularımız askıya alındığı için Haziran ayında barolara bu hak tanındığı için başvurularımızın yeniden güncellenmesi de istendi. Biz tekrardan bu başvurularımızı güncelleyip mevcut durumun devam ettiğini belirterek konseye bakanlar komitesine bu başvurularımızı yeniden gönderdik ve başvurularımızın da hükümete iletildiği konusunda komiteden dönüşte aldık. Evet yani aslında dinleyicilerimiz keşke bize zaman ayırsanız da bu raporlarda neler ileri sürdüğünüzü, ne tür önerilerde analizlerde bulunduğunuzu çözüm önerilerinizin neler olduğunu dinlese. Bize zaman zaman katılırsanız programımıza konuk olursanız ve bunlar hakkında bilgi verirseniz sanırım çok aydınlatıcı olacak. Ne zaman isterseniz muhakkak katılırım. Şimdi aslında son Kavala kararı ve Selahattin Demirtaş kararlarının uygulanmaması konusundaki süreçleri takip ettiğimizde ve hatta bence bu süreçlerden bazılarının da yani çok zaman kaybına neden olduğunu düşünüyorum. Bunu kamuoyu gördü yani işte Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte bu karar bizi bağlamaz. İşte öbür taraftan bu kararlar e, Türkiye'yi bağlamaz gibi açıklamalar yapıldı ama sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem iç hukukumuz açısından yani anayasa 90 son açısından e, hem de ulusal üstü hukuk açısından e, bağlayıcılığı bir kenara bırakıldı ama bu görünmüyordu. Oysa Özellikle Diyarbakır'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hatta Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararların uygulanmaması nedeniyle yaşanan hukuksuzluk çok ağır bir tabloydu ve Diyarbakır Barosu bence bu tabloyu Avrupa İnsan Hakları organlarına taşıyarak çok önemli bir süreci e, gündeme getirdi ve çok olumlu da bir sonuç aldı diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim Bayri Bey. Doğrudur. Yani şunu da belirtmekte fayda var. Gerçekten Diyarbakır Barosu'nda bu konuda yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne dosya taşıma. Zaman zaman bu konuda baromuza ciddi eleştiriler de yapılıyor iktidara yakın çevrelerden ama Bizim sorunumuz şu, da, doğrusu bizim uğraştığımız, bizim olmasını istediğimiz şey, evet tarafı olduğumuz, sizin de belirttiğiniz gibi bir sözleşme var. Bu sözleşme temel kişinin insan olmasından kaynaklı haklarını düzenliyor. Ülke müktesabatının, ülke hukuk sisteminin bu sözleşmeye uygun bir uygulama ve yasal mevzuata sahip olması. Temel sorunumuz, temel uğraş alanımız, amacımız bu bizim. Maalesef bu başvuru yaptığımız zaman da ya da bu karar çıktığı zaman da aslında çok olumlu, çok müsbet her dönem ihtiyaç duyulan bir karar. Bu karardan dolayı da eleştirdik. Yani sadece adeta ülkeyi şikayet etmişsiniz gibi algılanıyorsunuz ama burada bizim amacımız ülkede, çünkü hatırlarsanız başlarken de söyledim, bizim mevzuatımızda da Anayasa Adalet Bakanlığı'nda aslında bu kararların icrasını takip eden bir İnsan Hakları Daire Başkanlığı var. Ama maalesef bu daire başkanlığı da bu bürokratik yapının altında olduğu için e, objektif olarak bu konudaki yasal düzenleme ve değişikleri e, komiteye bildirmediği için bizlere ihtiyaç var. Bizim de ama, hedefimiz amacımız insan hakları sözleşmesine uygun bir pratik. Hukuk sisteminin gelişmesi. Evet, yani burada burada ülkeyi şikayet diye bir şey yok çünkü e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine e, biz imzacıyız, Roma'da ilk imzacılardan biriyiz. Konseyin kuruluşu ile ilgili Londra Sözleşmesinin kurucu üyelerinden biriyiz. E, anayasa e, 90. maddeyi düzenleyen biziz. Hatta 90. maddedeki son fıkrayı bu iktidar düzenlemesi, bu iktidar sürecinde e, yapan da e, bu ülke ve bu iktidar. Şimdi insan haklarının ihlali için yapılan bu başvuruları ülkeyi şikayet olarak nitelemek bence hukuku istememenin başka bir itirafıdır diye düşünüyorum. Ee, o bakımdan mesela sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları değil, Anayasa Mahkemesi kararlarını da hayata geçirebilmek için işte Aynur Hanım kaç defa e, tekrar tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve orada e, hakikaten sonunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği tekrar ikinci kararı değil mi Aynur Hanım? Ee, yerel mahkeme uygulamak zorunda kaldı. Bir de yani Doğru. devlet e, uluslararası sözleşmeyi imza atarken e, topluma, e, o toplumun içindeki bireylere söz veriyor ve uluslararası camiaya da söz veriyor. Ev taahhüdünü yerine getirmek zorunda. Çünkü e, bu sözünden e, geri dönmesi için haklı bir nedeni yok ve toplum sözleşmenin tarafı olmayı kendisi için bir güvence olarak görüyor. Barolarda tabii ki bu uluslararası kanun hukukunun gelişmesinde e, çok Olsun. önemli rolü sahip. O yüzden bence bir avukat olarak size saygılarımız sunuyorum. Çok önemli bir konu. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani ek olarak kanunun şunu da belirteyim, çok doğru imzacıyız. Bahri Bey de izah etti o süreci. Aynı zamanda yani sözleşme taraf olmanın yanı sıra. 1990'dan beri mahkemenin zorunlu yargı etkisini de kabul etmiş bir ülkeyiz. Bu açıdan zorunlu yargı etkisi kabul edilmiş bir mahkemenin kararlarını uygulamama gibi bir keyfiyet bizi aynı zamanda hukukun üstünlüğünden ve hukuk güvenliğinden uzaklaştırır. Yani bizim amacımız zaten hukukun üstünlüğünü hakim kılacak bir e, iktidar anlayışı ya da yargı e, anlayışını hakim kılabilmek. Bu anlamda mahkemenin zorunlu yargı etkisini kabul etmiş olduğumuzun da bir kez daha altını çizmemizde fayda var. Tabii ki avukatlar ve barolar, denetçi bunu herkes kabul etsin. Biz de denetim görevimizi yerine getirmek için. Tabii ki. Zararlanacağız her şey özgürlük için. Ee, ben saygılarımı sunarım. Süremiz doldu sanırım Bahri Bey. Evet, evet. evet. ben öncelikle devrim avcı meslektaşımıza, arkasından da başkanımız <gülüyor> Naip Bey'e çok <gülüyor> teşekkür ediyorum. Programımıza katıldıkları için yeni bir programda kendileriyle buluşabilmek umuduyla ve dinleyicilerimizle bir sonraki programda buluşmak üzere. kalın diyelim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben de iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler.